Camilerin altına lojman yapmanın dini bir sakıncası var mıdır? Yani camiler olduğu gibi ibadethanedir, onun altına bir mesken yapmak ne kadar doğrudur gibi bir soru sormuşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir bölgeye cami yapacaksınız, planınızda alt katta Kur'an kursu, üst katta imam lojmanı, müezzin lojmanı gibi düşünerek yapıyorsanız ortada cami, alt katta Kur'an kursu veya diğer müştemilat, ticaret haneler, yukarıda da lojmanlar şeklinde planlayıp yaptığınız bu binada herhangi bir problem söz konusu olmaz. Yani baştan planlamanız böyleyse. Ancak bir cami düşünün. Eskimiş, yıktınız, tekrar yerine yenisini yapıyorsunuz. O caminin altında lojman vesaire yok. E, madem yıktık, yenisini yapıyoruz. Hiç değilse aşağıya bir ticarethane yapalım. Yahut e, hocaefendinin kalabileceği bir lojman olsun, affedersiniz tuvalet olsun, e, ticarethane olsun düşüncesiyle caminin altına böyle mekanlar yaptığınız takdirde bunu caiz görmemiştir ulema. Yani eski bir cami yıkılıp yerine yenisi yapıldığında oranın sırf cami olarak kullanılması icap ediyor. Altına lojman yapmanız, başka bir şeyleri yapmanız uygun mütala edilmemiş. Ancak işin başında planınız cami, alt katta lojman yahut başka bir şey Olarak planı yaptınız ve bu şekliyle cami yapmış olursanız bu caizdir. Buna herhangi bir itiraz edilmemiştir. Hı hı. Bu noktada dikkat etmek lazım. Yani bir mekan cami olduktan itibaren aslında onun alt kısmı ve yedi kat sema, yedi kat yerin altı hepsi cami hükmüne tabi oluyor. O sebeple dikkat etmek lazım. Eğer e, cami yenileyeceksek o caminin altını sırf cami hizmetleri için kullanalım. Yani ibadet edilen bir yer yahut Kur'an okunan bir yer olabilir. E, fakat lojmanı müsait ve münasip olan bir yere yapmak daha Hı. uygun mütalaa edilir. Evet.